bismillahirrahmanirrahim dokuzuncu bölüm kardeşlerim kalbin bir takım kir ve paslardan temizlenmesi Allah razı olsunsa. bu konu her ne kadar bundan önceki konuya dahil ise de kalbin gelişip kuvvetlenmesine temel mesabesinde bulunduğu ve çok önemli olduğu için ayrıca ele alınmasını gerekli gördük Buna çok ihtiyaç var kardeşlerim. Kur'an ve hadisin buna delaleti de açıktır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey elbisesine bürünen kalk uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temizle. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar o küfürde yarış edenler ve münafıklık yapanlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var, yine onlar için ahirette de büyük azap vardır buyuruyor. Evet. Yukarıda gördüğümüz gibi ilgili ayette elbiseni temizde buyurulmuş buradaki elbiseden kasıt kalp olduğunu elbiseden temizlenmekten elbiseyi temizlenmekten maksadın da ahlakı ve amelleri ıslah etmek olduğu söylenmiştir evet ata İbn Abbas'ın elbiseyi temizlemekten maksat günahtan ve cahiliyenin hoş gördüğü kötülüklerden sakınmaktır demiştir Hasan el Basri bu ayeti ve ahlakını güzel eyle diye yorumlarken el Ufi'nin nakdine göre giydiğin elbisenin temiz olmayan yollardan elde edilmemiş olmasına dikkat et haberdar oluyoruz demiştir Ebu İshak elbiseni kısa olarak edin yorumunu yapmış ve zira elbisenin kısa olması yere değip pistik almaması bakımından daha uygundur demiştir. Evet. İpek ve altın gibi şeyleri erkeklerin giyinmesinin mahzuru da bunlar kadınlara has olduğu içindir yine kadınlara has olan bazı hallerin erkeklere sirayet etmemesi içindir. Bir de kişilikleri hafif olan ve kendilerince kadınlara benzemede bir sakınca görmeyen kimseler vardır ki olgun kişilerin veya olgunluk kazanma yolunda bulunan zatların bunlara benzemelerinde de manevi sakıncalar vardır. Zira bunlar çoğunlukla ya günahkar kimselerdir ya da kibir ucup, kendini beğenme gibi hallere kapılmış aslında ise kişilikleri küçük ve hafif olan kimselerdir İşte gerek bunlara gerekse kadınlara benzememeleri için erkeklerin ipek ve altın kullanmaları yasaklanmıştır kardeşlerim helalından giyinmek giyilen elbisenin de kullanılan diğer eşyanın temiz tutulması ise asıl olan kalp temizliğinin tamamlayıcısı durumunda olan görevlerdir her ne kadar zahiren emredilen bu ise de kardeşlerim bunun ve diğer zahiri şeylerin manevi ve kalbi temizlikle büyük bir irtibatı vardır kalbin temizliğiyle ilgisinden dolayı bunlar emredilmiş bulunursa bizzat kalbin temiz tutulmasının emredilmiş olması ise bundan önce gelir değil mi? eğer ilgili ayetle zaten bu emredilmiştir denilecek olursa kalbin ve nefsin temizliği diğer temizlik ve meşruluk ile ilgili emir ve görevler yerine getirilmeden tamamlanamayacağına göre bunlar dahi dolayısıyla emredilmiş olur. Kur'an'ın hem ona hem de buna dalalet ettiği kolayca anlaşılır. İkinci ayette ise Allah'ın kalplerini temizlemeyi murad etmediği kimselerden söz edildi. Ayette bunların küfürde yarış eden ve münafıklık yapan kimseler olduğu bildiriliyor. Evet kardeşlerim, yalana kulak veren, ilahi kelimelerin yerlerini değiştirerek bozan kimseler, demek ki Kur'an'ın açık beyanına göre batıl ve yalan şeylere kulun kulak vermesi ve bunu kısa zamanda terk etmeyip de alışkanlık haline getirmesi, okulun yalanı ve batılı seven, hak ve hakikatten hoşlanmayan, hakkıret ve inkardan aciz kaldığı zamanda tahrife yönelen bir kimse haline gelmesi ne yapıyor? Neticeleniyor. Allah'ım bizi öyle duruma düşmekten koru. Bakın, önceleri sadece yalanı ve batıla kulak veriyorken daha sonraları bu da ısrar eden inkar edemediğini tahrif edecek kadar azıp sapıtan bir kişi haline gelmesine sebep oluyor burayı yakaladınız mı günah günahları batılsa birçok batılları doğuruyor kardeşlerim dikkat edilmeyen ufacık bir nokta görüyor musunuz Nitekim kardeşlerim İslam'dan sonra meydana gelen inanç fırkalarından Cehmiye mezhebi mensupları da bu Yahudilik ve münafıklık ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Allah'ın yüce zatını tanıtan sıfatlarla ilgili hadisleri Tevil adı altında tekzip ve inkar etmekten sakınmamışlardır. Evet. Bazen böyle yapmışlar. Bazen de bu hadisler ehad hadislerdir. Allah'ın zatını isim ve sıfatlarını tanıma konusunda bunlara itimat etmek doğru olmaz diyerek reddetmişlerdir. İşte bunlar ve bunların benzerleri ilgili ayette haber verilen ve haklarında onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi murat etmemiştir buyrulan kimselerdir. Eğer böyle olmasaydı onlar Allah ve Resulünün kelamını bırakmaz batıl hayallere düşmezlerdi. Aleyküm selam var Yine kendilerinin tasavvuf ehli olduğunu söyleyen bir takım şadahat ehlinin durumu da böyledir kardeşlerim. Onların da kalpleri temiz olmadığı ve Allah'ın kalplerini temizlemeyi murad etmediği kimselerden oldukları içindir ki Allah ve Resulünün kelamını bırakmışlar, bir takım batıl hayallerin peşine düşmüşlerdir. İmani ve Kur'an'ı semayı bırakmışlar, şeytani ve nefsani semahların içine dalmışlar. Halp ve ruhlarının huzur ve sukununu taharet ve itminanını güya bunda aramaktadırlar. Allah ve Resulünün kelamına karşı ise istin, istina göstermişler. Kendilerinin buna muhtaç olmadığını zan ve iddia etmişlerdir. Halbuki kelamullah kalp ve ruhların gıdalanması için sonsuz bir hazinedir. Nitekim Osman bin Affan bu konuda bakın ne diyor. Kalplerimiz iyice paklık ve temizleyerse Allah kelamı olan Kur'an'dan doymasına imkan yoktur diyor. Görüyor musunuz? Kalbi selim kalbi tahir dediğimiz gerçekten temiz olan kalbe gelince Allah bizi bunlardan kılsın. Elbette ki temiz kalp hayatı ve nuru kemale elmiş ve bir takım kirlerden temizlenmiş olması hasebiyle asla Kur'an'a doymaz kardeşlerim. Kur'an'ın hakikatlerinden başka şeylerle gıdalanmaz. Kur'an'ın devalarından başka ilaçlar ile tedavi olmaz. Allah'ın temizlenmeyi murad etmediği kalpler ise bunun aksinedir. Onlar da kendilerine uygun şeylerle gıdalanır. Ve yine kendilerine uygun şeyleri Deva diye kullanır. Zira çeşitli kir ve pisliklerle dolu bir kalp, çeşitli mikroplar ile hastalanmış bir beden gibidir. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Böyle bir beden, sıhhatli bedenlerin gıdasıyla gıdalanamayacağı gibi, böyle bir kalp de sıhhatli kalplerin gıdalandığı şeyle gıdalanamaz. Ancak kendisine uygun şeylerle gıdalanır. Yukarıda geçen ayet bize bir kalbin taharet ve kemale ermesi için bunun böyle olmasını Allah'ın da dilemiş olmasının şartı olduğunu öğretmiştir. Bir kalp ki kardeşlerim kendisi hakkı değil batılı istiyor, hakkı değil de batılı seviyor ve hakkı batıl, batılı da hak şeklinde tahrife yöneliyor. İşte böyle bir kalbin taharet ve kemale ermesi gerçekleşemez. Meğer ki batılı bırakıp hakkıyla tövbe edip hakka yönele. Evet. Yukarıdaki ayette de Allah'ın iradesini irade-i diniye olarak yorumlamak doğru olamaz. Buradaki irade, irade-i diniye değil irade-i kevniyedir. Yani böyle bir kalbin hakka yönelmesini bir takım kir ve günahlardan temizlenmesini Allah Azze ve Celle ister ve sever bunu isteyip sevdiği için de emretmiş bulunmakta şu kadar var ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kendisince malum ve mevcut bulunan bir ilahi hikmet dahilinde böyle bir kalbin temizlenmiş olmasını yaratmaz ve vuku'a getirmez evet burada işaret etmek istediğimiz husus Allah'ın temizlenmesini irade buyurmadığı bir kalp dünyada rezillik ahirette azap görecektir kalbin kirlilik ve habaset derecesi ne kadar ise göreceği rezillik azap da o kadar olacak bakın Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor Onların, küfürde yarış ettiklerini münafıklık yaptıklarını Kur'an'a değil de batıla ve yalana kulak verdiklerini ve sonunda batıla dost olduklarını inkarı zor gelen hakikatleri de tahrif edip batıl şekline soktuklarını ve böylece hakkı yalanlamakta ısrar gösterdiklerini haber vermiştir unutulmasın ki ebedi saadet yurdu cennette de ancak selim ve tahrir kalp sahipleri girebilecek kardeşlerim. Zira cennet temiz olanların yurdudur. Bu sebepledir ki onlar cennete girecekleri zaman kendilerine temizlendiniz hiç çıkmamak üzere cennete giriniz denilecektir. Allah'ım bizi onlardan yaz. Temizlenmiş olmaları sebebiyle cennete girecekleri kendilerine hatırlatılacaktır kardeşlerim insanın bir imtihan evi bulunan şu dünyadaki hayatı sona erdiği ve vefat etmek üzere bulunduğu bir anda kendisine böyle büyük bir müjde de verilecek tabi selim ve tahrir kalp sahibi olanlara yoksa herkese değil Rabbimiz subhanahu ve taala, melekler iyi insanlar olarak canlarını aldığı o kimselere de selam size yaptıklarınıza karşılık cennete giriniz derler Nahal 32'den tam kirli ve habis olan birisi cennete giremeyeceği gibi kendisinde az çok kir bulunan biri de doğrudan cennete giremez Evet, dünyada tam manası ile temizlenmiş ve Allah'a tertemiz olarak kavuşmuş bir kul, doğrudan bir engellen karşılaşmaksızın cennete girer. Temizlenmemiş olan bir kimseye gelince, eğer onun kiri ve habaseti aslı ise, yani kendisi kafir olduğundan aynı necis ise, hiçbir şekilde cennete giremez eğer necaseti kesbi ve arizi ise bunlardan temizlendikten sonra cennete girer. Bir kere de cennete girdi mi bir daha oradan çıkmaz. Hatta aslında ehli iman oldukları için cennetlik olanlar cennete girmek üzere sırattan geçtikten sonra ayrıca karşılarına çıkan bir köprü üzerinde durdurdurlar. Bu köprü de cennet ile cehennem arasındadır onlar burada bir miktar bekletilirler üzerlerinde bulunan kir bakiyesinden de iyice temizlendikten ve cennete tam layık bir şekilde getirildikten sonra girip cennete girerler yani orada böylece tehzip ve tezkiye olduktan sonra kendilerinin cennete girmeleri için izin verilir Kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala hikmetiyle cennete girmeyi temizlenmiş ve arınmış olmak şartına bağlanmıştır. Bu manevi temizliğin en büyük ibadet esaslarından biri ve dinin direği olan namaz ibadeti içinde temizlenmiş olmayı şart kılmıştır kişi hadesten ve necasetten temizlenmedikçe namaza ve namaz yoluyla ilahi huzura duramaz. Temizlenmemiş, dışını paklayıp arındırmamış olan kimsenin namaza durması mümkün olmadığı gibi bir takım kir ve paslardan kalbini arındırmamış olanların cennete girmeleri de mümkün değildir. Demek ki kardeşlerim taharet ve temizlik cennete girmeleri mümkün kılmıyor. Ancak taharet ve temizlik deyince bunun da iki cepheli bir görev olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biri için, diğeri de dışın temizliği. Bu her iki temizlik et tırnak gibi birbirine bağlı. Kalp temizliği asıl ve şart. Beden temizliği onun kemalı bakımından mutlaka gerekli ve farz. İşte bu yüzdendir ki namazın da bir takım şartları vardır. Bunlardan biri abdest alma, abdest alacak Müslümanlar için abdestlerinin akabinde şöyle demeleri meşru kılınmış. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ım beni tövbe edenlerden ve güzelce temizlenip paklananlardan eyle. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerim burada su ile abdest alarak bedenini temizleyen müslüman, tövbe ile de kalbini temizlemiş olur. Kelimeyi şahadet okuyarak da imanını yenilemiş ve takviye etmiş olmaktadır. Böylece dış ve iç temizliği yaptıktan sonra artık ilahi huzura girmeye elverişli bir hale gelmiştir. Artık namazı açış tekbirini alarak ilahi huzura girebilir. Ona olan kulluğunu dua ve münacatını arz edebilir. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl dua ediyor 111 Allah'ım beni günah ve hatalardan pak eyle amin Allah'ım beni beyaz elbisenin kirlerden arınıp temizlendiği gibi günah ve hatalardan temizle amin Allah'ım beni kar ile dolu ile soğuk su ile pak ile amin ya Rabbi evet günahlar ve hatalar kar ile dolu ile soğuk su ile nasıl temizlenir temizliğin bunlara tahsis edilmiş olmasının hikmeti nedir hadiste soğuk su ile buyrulmuş Kardeşlerim, manevi pas ve kirler ki, biz onlara günahlar ve hatalar diyoruz. Kalpte bir takım hararet ve kirlilik, kirlilik ve zafiyet meydana getirir. Kalbi sarkıtır ve onda şehvet ateşini yandırır. Hata ve günahlar kalp için ateşi alevlendiren ve kuvvetlendiren odun gibidir. İşte bu sebeple hata ve günahlar çoğaldıkça kalbin şehvet ve ateşi de o nispette çoğalır ve o nispette zayıf düşer. Soğuk ise ateşi söndürür, harareti giderir bedene bir kuvvet ve zindelik kazandırır. Eğer soğuk suya ilaveten kar veya dolu alınacak olursa daha fazla zindelik kazandırır. İşte buradan da anlıyoruz ki hadiste kar ile dolu ile soğuk su ile temizle buyrulmuştur. Yani kalbe daha fazla kuvvet ve zindelik vermesi için Cenab-ı Hakk'a dua edilmiş olmaktadır. Allah'ın dualarımızı kabul eylem. Evet kardeşlerim burada dört nokta var. Bunlardan ikisi maddi ve hissi, ikisi de manevidir. Su ve su ile temizlenen necaset maddi ve hissi olduğu gibi Tövbe ve istiğfar bununla izale edilen kir ve paslardan manevidir. Kalbin salahı ve selameti ise her iki yönden temizlik olmadan tamamlanamaz. Maddi ve hissi temizlik her ne kadar ikinci derecede ise de kalbin salahı için manevi temizlik gibi şarttır. Aksi halde kalbin salahı kemale erdirilemez dikkat edersek aleyhissalatü vesselamın hadislerinde bu her iki cihede de temas edilmiş demek ki dört noktanın her birini de içine almış hakikaten bu gerçekten mükemmel bir beyan aleyhissalatü vesselamın abdestten sonraki dua ile ilgili hadisleri de böyledir yani bizim burada dikkatini çekmek istediğimiz her dört noktayı da ihtiva etmekte. ve vesselam Efendimiz, o üstün beyanı ile hissi olan manevi olanı manevi olan da hissi olanı temsil ve tahkik buyurmaktadır. Bakın, ya Ali dua ettiğin sırada Yüce Allah'tan sana hidayet ve doğruluk iste. İstediğin hidayetle doğru yolda bulunmayı, doğruluk ile de okun dost doğru hedefine gidişini hatırla ve böyle bir niyetle duada bulun diyor. Bakın kardeşlerim. İşte bu da diğerleri gibi öğretme ve nasihatte bulunmak bakımından son derece mükemmel ve güzeldir. Zira aleyhissalatü vesselam onu irşad ederken bakın dikkat edin Allah'ın rızasına ve ebedi saadet yurdu cennete kavuşmasını istemesini kendisinin bir misafir olduğunu seferini yaparken yoldan sapmanın ve şaşırmanın söz konusu bulunduğunu böyle bir sırada ne tarafa gideceğini bilemeyen bir yolcunun karşısına çıkan ve yolu iyi bilen birinden sorarak yolunu doğrultmak istemesi gibi bütün bunları hatırlatmasını manevi yolculuğun salimen ve dost doğru gitmesi için Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yardımını ve hidayetini istemesini talim ve tebliğ buyurmakta. Allah tutanlardan eylesin. Mahsus ve maddi yolculuk ile manevi olan yolculuğu te temsil etmekte kardeşlerim bir ülkeye gittiğinde bir bilene sorarak yolu öğrenmeye ihtiyaç duyan insanın manevi yolculuğu içinde her şeyi bilen Allah'a herhalde şiddetle ihtiyaç duyacaktır aleyhissalatü vesselamın hedefine dost doğru giden oku hatırlatması da ne kadar anlamlı değil mi bu noktada hedefine fırlatılan ok misali, ağızdan atılan sözlerin bedenden çıkan amellerde doğruluk vasfına sahip olması ne kadar güzel ve isabetli olur. Allah'ım bizi haktan ayırma. Sözüyle ameli ters olanlardan eyleme. Hakka tam isabet, batıldan kati uzaklık, manevi güzellik ve istikamettir kardeşlerim işte atıcılıkta yarışı kazanıp birinci olan gibi manevi hayatında Allah'ın hidayetine lütfedeceği istikamet ve doğruluğa, doğruluğa mazhariyet ne büyük bir nimettir değil mi aleykümselam selam ve rahmetullah Ali ayağını kayıyor canım Kardeşlerim, Kur'an'da böyle tebliğ ve temsiller çoktur. Mesela, yol için kendisine azık alınız da, bir günaha düşmekten korununuz. Çünkü azığın en hayırlısı takvahadır. Günahlardan korunmadır ayeti, yani Bakara 197. Bu ayet, haç yolculuğuna çıkanlara, sefer için azık almalarını azık hazırlığı yapmadan yola çıkmamalarını emrediyor. Sonra onları ahiret yolculuğu üzerinde uyarıyor. Bunun da azıksız olmayacağını bu yolun azığının ise takva yani günahlardan sakınmak olduğunu bildiriyor. Allah'ım bizi takvalı kıl. Zira kardeşlerim Azıksız yola çıkanın hedeflediği yere varamayacağı gibi ahiret için takva azığını almamış olanların da Allah'ın rızasına eremeyecekleri muhakkaktır. İşte böylece bakın yukarıdaki ayette her iki azığın gerekli olduğu birlikte belirtilmiş ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala A'raf 26'da "Ey Adem oğulları" Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır diyor. Bakın kardeşlerim burada da iki zinet bir araya getiriliyor. Bedenin zinet olan giysiyle kalbin zinet olan takva değil. Birisi zahirin zineti, diğeri ise batının zineti kadettiniz ettiniz mi zahirin güzelliği ile batının güzelliği işte müminin hale bu kardeşler şimdi kim benim hidayetime uyarsa asla yolunu şaşırmaz ve şaki olmaz diyor taha 123'te İşte bu ayette kalp ve ruhun sıkıntı sebep olan dalal ile bedenin ve ruhun birlikte sıkıntısına yol açan şekavet birlikte zikir ve nef yedilmiş Rabbimiz FANUHU VE TEALA'nın kulundan hidayet ve felah ile her iki sıkıntıyı gidereceğini müjdeliyor bakın bu noktada şu ayete çok dikkat edin kardeşlerim Mısır Azizinin karısının Yusuf'la alakalı sözünü ne diyor? Kadın dedi ki işte sizler beni bu delikanlı hakkında kınamıştınız. Andolsun ben kendisinden murad almak istedim de o namus ve iffetinden dolayı beni reddetti diyor. İşte bu vesileyle o kadın diğer kadınlara hem Yusuf'un zahiri güzelliğini hem de manevi güzelliğini göstermiş oluyor değil mi? Allah bizi böyle ahlakla ahlaklandırsın. Zira Yusuf'un namus ve iffetinden dolayı kendisini reddettiğini bildirmekte. Onun manevi temizlik ve güzelliğinden de haber veriyor. Evet. Allah Resulü ve Vesselam'ın sözüne dönecek olursak, Allah'ım beni hatalarımdan kar ile dolu ile soğuk su ile temizle buyurmakta. Amin ya Rabbi İnsanın hem zahirinin hem de batının temizliğini temin eden şeylere ne büyük bir şiddetten muhtaç bulunduğu hususundaki bizleri pek ibretli bir şekilde uyarmıştır. Ali sallatü vesselam efendimizin bu duası hem onu hem de bunu, yani her iki temizliğin talebini ihtiva etmektedir. Şüphesiz her şeyin daha iyisini Allah bilir. Malum olduğu üzere, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Heladan çıktığı zaman, ey Allahım, şimdi ben senden senin mağfiretini istiyorum derdi şüphesiz onun böyle dua buyurmasında da bir sır ve hikmet bulunmakta kardeşlerim diyebiliriz ki insan büyük abdestini yapıncaya kadar karnında tuttuğu şey midesine ve bedenine ağırlık ve eza verir bunu dışarı attığı zaman da rahat eder hata ve günahlar da kalbe eza ve ağırlık verir işte burada da iki eza verici, iki zararlı söz konusudur. Ali vesselam efendimiz ise heladan çıktıktan sonra Allah'a hamd ediyor, istiğfar ediyor. Maddi eza vericiden halas bulduğu için hamd ediyor, manevi eza vericiden halas talebi saadetinde de Allah'tan mağfiret istiyor. Bu surette kalbin hafiflenmesini ve istirahatını da dua ve niyaz eylemiş bulunuyor. Ali sallallahu aleyhi ve sözleri ve duaları o kadar büyük ve o kadar çok meseleyi içine almakta ki bunlar yalnız bizim söylediklerimiz veya kalbimizin hatırladıklarından ibaret değildir. Allah'ım bizi mağfiret eyle hatalarımızı kar ile dolu ile soğuk su ile temizde ya Rabbim